Bilgi çağının hukuku. Teknolojinin karanlık ve aydınlık yüzü. Hukuk ve teknoloji ilişkisi. Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostlar. Düzgün bir pazartesi, iyi bir hafta olsun.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 <gülüyor> Come up with me, brother, dedi Los Havias grubu. E, bu grup Şili'den bir müzik grubu ve Pablo Neruda'nın e, Alturas de Machu Picchu, Machu Picchu'nun Doruklarından adlı şiirini bestelemiş. E, bunu Şili'den bize... E,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 ve Kerem Bey'e bu Brüksel'deki toplantı hakkında e, bizimle bilgiler paylaşmasını söyleyecektik. Orada kalmıştık. Evet, ben ondan mı devam edeyim. Evet, isterseniz Murat'la bir merhabalaşın. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş, ikimiz de hoş geldik. <gülüyor> çok teşekkürler. Ben ben çok teşekkür için. ederim sabah sabah o kadar işin arasında. Evet, eee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 Ee, bu gündeme geldi. Ee, hani Avrupa'da da ifade özgürlük problemlerinin olduğu e, ifade edildi. Ama ilginç tarafı ikisinde de e, şöyle bir şey oldu 2011'de de olmuştu. 2011'de gazetecilerin e, yoğun bir şekilde işten çıkarılmaları ve Türkiye'de başlayan davalar nedeniyle 2013'te de gezi olayları e, ve izleyen e, özellikle e, medyaya ilişkin eleştiriler nedeniyle bir devi Türkiye'deki olaylar e, şeyi toplantıyı rehin aldı. Aslında komisyonun sanıyorum ki bilinçli bir tercih, mümkün olduğunca Türkiye ile ilgili gerilimi az tutmak için konuşmacı tercihleri var. E, i̇ki toplantıda da böyle oldu. Çok sayıda konuşmacı oluyor ama Türkiye'den konuşmacı az e, seçiliyor. E, bu kez de öyleydi ama bu şey değiştirmedi. E, gündemin Türk özellikle Türkiye'deki medyanın e, olayların ilk günlerindeki e, muhtemelen e, kasıtlı olan terciyi e, medya özgürlüğü açısından özellikle dile getiriyorlar. Gündeme getiriyorlar değil mi? Yani biz buradaki çocukların kabaheti yok yani bazı büyüklerimizin söylediği gibi. Tabii tabii. tabii. Ama yani sonuçta Türkiye'deki medyanın e, bu açıdan ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Ee, onun için Türkiye e, programa baktığınızda gördüğünüzden çok daha fazla konuşulan e, bir e, husus oldu ve tabii gezi olayları ve medyanın onu yansıtması. Gözünüze bant yapıştırıp e, bir sessiz mesaj vermiştiniz Yaman Akdeniz'le beraber. Biz Doğru zaten... mu? Vermedik. 20 yaşkın kişi yapmış bunu. Ha, Bizim fotoğraflarda önde gözükmemiz bu hani, ha, ha. yöntemimizle alakalı. Tahmin Çok ediyorum kalkanların büyük bir kısmı da yabancı gazetecilerdi. Onlar da şey yaptılar. Kalktılar. Adalet Bakanlığı'ndan bir konuşmacı vardı. Onun konuşması süresince öyle bir ayakta durarak mesaj verildi. Göz kapatma da ben bunu yanlış mı mesaj aldım bilmiyorum ama e, şey Türkiye'de gözünü kapatanlar e, pardon gözünü kaybedenler, kaybedenler olay, tabii tabii için, tabii, e, tabii. Böyle bir şey olduğunu tabii. duymuştuk biz. O nedenle e, göz kapatma olayı Ya o tabii sonra e, olaylarda gözüne bir şey oldu falan diye sorular sorulmasına yol açtı. E, ama e, verilen oradaki mesaj e, buydu ki arkada duranlarda da gözü kapalı olanlar e, vardı. Salon büyük bir salon çünkü 450 kişi. ...böyle bir şey oldu ama... ...konuşmacı hiç değinmedi bu hususa... ...yani çok hmm. küçük ...kaç kişi vardı orada... ...7 kişi içinde Türkiye'den... ...tam olarak sayısını bilemiyorum... ...yani şeyde... ...katılımcı listesi var bende... ...herhalde... ...20-30 civarı falandır ...ama şöyle de söyleyeyim yani... ...Türkiye'den katılan... ...daha fazladır yanlış söyledim... ...belki 50'ye yakın olabilir... ...Türkiye'den katılanlar dışında... Brüksel'den katılan... E, ...Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da vardı... E, ...resmi veya gayri resmi... E, ...oradaki... E, ...çeşitli... E, işte, ...sivil toplum kuruluşlarının... ...temsilciliklerinde çalışan veya... ...orada gazetecilik yapan katılımcılar da var... ...herhalde toplamı... E, ...50 yoksa bile 40'ı buluyordur... ...katılımcıların... E, programın son bir dakikasındayız ama bu arada... ...bu program tamam, böyle tamam. çok çabuk geçiyor... Şinlilerin müziğini de kesmeye kıyamadık. Beni affedeceğinizi umuyorum. Bir toparlayabilir miyiz her ikinizden de rica etsem? Ben payını büyük bir ölçüde keyifli hocama bırakmak istiyorum. Ev, ev de... sahibine de o yakışırdı Muratcığım sağ ol. O zaman Ben şöyle söyleyeyim. Çok basit ve hani çok tekrar ediliyor ama biz çok tekrar ediyoruz, bir kez daha tekrar edelim. Sosyal medya ve ifade özgürlüğüyle yapılacak ilgili bütün düzenlemelerin insan hakları hukukuyla uyumu önemli. Başka ülkelerin düzenlemesiyle uyumu değil. Bunun için bu hem daha önce yapılan konuşmalar hem bundan sonraki yapılacak düzenlemeler açısından bakıldığında ifade özgürlüğünü ihlal etmeyecek bir yaklaşımı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 Sevgili Murat Dostlara da çok çok teşekkürler. Daha geniş ve ferah bir terah bit. Çok Programak inşallah. Çok sağ olun. İyi haftalar sevgiliyim yanlar. İyi haftalar herkese. Bilgi çağının hukuku. Teknolojinin karanlık ve aydınlık yüzü. Hukuk ve teknoloji ilişkisi. zeleb sunanlar Ahmet Yansu ve Murat Dostan. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.